Allah günümüzü, gecemizi mübarek eylesin. Allah subhanehu ve teala bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri, eşimizi, neslimizi İslam yolunda gidenlerden eylesin. İslam'a boyun eğen, Allah'ın emir ve nehirlerini hayata geçirmekten yüksünmeyen kullardan eylesin. Bizleri Allah için seven Allah için sevişen, Allah için bir araya gelen ve Allah için buzeden samimi tevhid ehli kullardan eylesin. Kuru kuru birbirini Allah için seviyorum deyip en ufak bir çıkarında satan hainlerden, münafıklardan eylemesin. Nefsiyle İslam karşı karşıya geldiğinde, imtihan edildiğinde yapamasa bile İslam'ı tercih eden samimi kullardan eylesin. Belli bir fırtına istirip, fırtına gün yaptıkları iş bittiğinde sanki hiçbir şey yokmuş gibi ortada kalanlardan eylemesin. Tevhid daveti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir davettir. İman küfür mücadelesi hiçbir zaman dinmeyecektir. Muhakkak iman ehli de küfür ehli de olacaktır. Elbette bunların mücadelesi de olacaktır. Ve olmalı da ve oluyor da. Meselelere yakınlaştıkça insan ısınır, daha duyarlı olur, daha gözlemler. Uzak durdukça her meseleye uzak olduğu gibi insan meseleye de uzak ve duyarsız olur. Nasıl insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında kenet, kenetleşip bölük bölük İslam'a girmiş, perçinleşmiş, İslam'a kucak vermiş, gönül vermiş, güç vermiş ve her yere İslam'ı taşımışlar ve ta bize kadar gelmişse bu bir çalışmanın bir birleşmenin, bir cemaatlaşmanın gelen vahye tabi olmanın nedir? Ürünüdür. Ne zaman ki insanlar vahiden uzaklaşmış, nefsani, çıkar, güç, bir yere gelme veyahut bir şeymiş gibi Allah'ın yarattığı bir kul olması hasebiyle kendilerini büyük görme, insanlardan üstün görme savaşına girmiş, Birlik gitmiş, dirlik çözülmüş, güç, kuvvet takatını yitirmiş fırkalar ve kendi fırkaların bir arada kendilerinden memnun olma olayı kalmış ve iman-küfür savaşında iman ehli başlangıçta olduğu gibi garipleşmiş, garip hale düşmüş. Yaşadığımız ortamda dahi öyle hallere gelmişiz ki, Öyle durumlara düşmüşüz ki öz yaşadığın bağrından çıktığın toprakta kendi öz anne babanın yanında dahi kendi doğru dininde garipleşir hale gelmişiz. Şu vardır şu yoktur mücadelesine girdiğinde dahi doğruyu Allah'ın kitabından, doğruyu Resulullah'ın sünnetinden Değişmez Vahiden getirip ispatladığın halde senin karşına hoca müsveddelerini veyahut cicili vicili giyinen veyahut bir eteketle veya bir yerde oturan insanları dizmişler. Bunlar bulamamış sen ne buldun, bunlar bilememiş sen ne bildin hikayeleriyle avutur hale getirmişler. Öyle bir hale gelmişiz ki şu an. Neredeyse yakında namaz bile davullan, zurnayla, zillen, orkestrayla e, kılınırsa hiç şaşmayacağım. Yani çünkü ibadetlerde çalgılar, çengiler, bir müzik şu bu olmadan bugün insanlar Kur'an bile dinlemiyor. Veyahut bir şeye konuşmaya dahi arkada bir fon müziği olmadan ne yapmıyor? Gitmiyor. Dini bir şey anlatıyor sohbet adı altında. Adam arkadan başka bir ne yapıyor? Bir müzik koyuyor ya da şırıl şırıl akan sular, şunlar, bunlar. Yani adam anlattığı şeye değil başka bir görsellikle veya işitsel bir şeyle insanları büyüleme yoluna gidiyor. Halbuki sahabeye baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dinini anlattığında biz diyor sanki kafamızda bir kuş varmış hareket edersek veya nefes alırsak kaçacakmış, uçacakmış gibi hareket etmeksizin bu şekilde dinler ve dinimizi ne yapardık? Öğrenirdik diyor. Ve onlar bu şekilde hayatlarına geçirerek ne yapmışlar? Dini öğrenmişler. Az bir topluluk koca koca topluluklara ne yapmış? Galebe çalmış. Az bir topluluk koca koca topluluklara giderek inen vahyi anlatarak onların kalplerinin yumuşamasına hidayete ermelerine ne yapmıştır? Sebep olmuşlardır. Ve hatta dikkat ederseniz Habeşistan'a ikinci o hicret zaman hicrette gittiklerinde birinci hicrette ben diyor çok şey bilmiyordum. O an için inen ezberimdeki ayetleri söyledim diyerek ne yapmıştır? Karşıdaki alim statüsündeki bir kralın kalbinin yumuşamasına ve hidayetine ermesine ne yapmıştır? O bildiği ayetlerle sebep olmuştur. Veyahut Akabe beyatına baktığımızda ikinci Akabe beyat, beyatından önce aleyküm selam var aleyküm Hoş geldiniz. Allah Resulü ve vesselam davette her imkanı kullanmıştır. Kendisi Mekke'deyken davet ederken şehrin en uzak ücra noktalarına gider yanında su götürür taze yemişler götürür uzak yoldan haç için veya Kabe'yi Mekke'yi ziyarete gelenler için ne yapardı orada köl gelenmelerini su içmelerini yemek yemelerini sağlar akabinde sizlere bir şey anlatsam dinler misiniz? Kim dinlemez? Adam yoldan geliyor yorulmuş, aç, susuz Belki e, yanına aldığı yiyecekler, içecekler ne yapmış? Bitmiş. Kendisine bunu ikram eden bir insan var. Ve akabinde onlara ne yapıyordu? Tevhidi anlatıyordu. Bakın ilk gelen akabe beyatının olduğu yere 3 kişiydi. ikisi hür, biri köle. Ertesi sene 12 gün kişi geldi. Ondan sonra 63 kişi, 72 kişi bir rivayete göre geldi. Gelmedi niye? Canını can bilelim. Seni ne yapalım? ...koruyalım dediler ve aleyhissalatü vesselamın hicretine ve İslam'ın devletine ve bugüne kadar gelmesine sebep olacak adımı ne yaptılar? Attılar. Bunlar hep vahyi gündeme getirmekten, insanlara vahyi anlatmaktan oluşan nelerdir, neticelerdir. Ne zaman ki biz vahyi bıraktık, bu hallere düştük. Evet, geçen hafta en son işlediğimiz büyü, büyücüler, cin, şeytanlardı... Bugün de Bidat'ın ve Bidat ehlinin terk edilmesi imandandır. Evet kardeşlerim, ehli hadis, ehli iman, bidattan, günahlardan, övünmekten, kibirden, boş gururluktan, hainlikten, sapkınlıktan ve iftiradan kaçınmak gerektiğine inanır, buna iman eder. Ehli hadis, ehli sünnet vel cemaat, İnsanlara zarar vermenin, gıybetin açıktan bidat işleyen ve insanları bidata çağıran kimselere müstesna bu kimseler hakkında konuşmak hiçbir zaman gıybet değildir. Çünkü bunları çarşı çarşı, pazar pazar ne yapındır? ifşa edin. İnsanlara bunları anlatın ki insanları bu şeye ne yapamasın? Düşülemesin. Buna... Bunun gerektiğine iman ehli sünnetin itikadıdır. Evet, bidat. Bidat öyle bir girmiş ki sohbete başlarken de her sohbetin önünde aleyhissalatü vesselamın hutbet-ül hace diye meşhur olan bu duasında her bidat dalalet, her dalalette finnar diyor yani ateştedir. Maalesef öyle bir hale getirmiş ki Muhammed ümmeti bunu, hayırlı, hayırsız. Şimdi her sohbette aleyhissalatü vesselam bir bidatın, yani her bidatın dalalet, her dalaletinde ateşte olduğunu söylüyorsa, sen o fiili işlediğinde, o ameli işlediğinde ateşe giriyorsan, ateşe girmenin insana bir hayrı var mı? Yani burada köfte pişirmekten, cızbız yapmaktan veya tenekede tavuk pişirmekten bahsetmiyoruz. Geninin bir şey, bir geninin geninin. Yani insanın pişmesi, yani ateşe girmesi, yanması hayırlı bir olay mı? Değil. Bunun hiçbir zaman insana bir faydası nedir? Yoktur. Öyleyse her bidat neymiş? Lanettir. Bidat dedi mi bundan ne yapacağız? uzak duracağız. Ehli sünnetin itikadı sadece Bidat'tan uzak durma değil kardeşler. Bidat ehlinden de uzak durma. Onlarla ülfeti ne yapma? Kesme. Neden? Hiç düşündünüz mü? Bir arkadaşınız var. Dünya ehli. Yanına gittiğinizde gide gele gide gele siz ne hale gelirsiniz? O ne ihtirası varsa çarpı iki sen de yani o bir şeyler elde etmiş. Sen de çarpı ne olacak? 2 daha fazla. Şimdi bir arkadaşınız var ki hep yalancı. Onun yanına gitseniz doğruluk diye bir şey kalır mı? Kalmasa bile toplum o insanı yalancı olarak biliyorsa sen onun yanına gitmekle bir kere eminliğin de kaybolur. Yani onun yanına doğru dürüst kalsam bile onunla beraber olman sebebiyle senin de ne yapar eminliğin bozulur. Öyleyse Mişkat'ta gelen nakilde geldiği gibi İbn Abbas'tan da hadis kim diyor bir bidat ehline gider. Onu onurluklar Yani hocam, şeyhim, ağam, paşam derse fakat İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Ne bir bidat işleyeceksiniz, ne de bidat ehliyle ne yapacaksınız? Ülfet edeceksiniz. Bugün bidatlar bizim içimize kandıran gibi girmişse, çıkmaz hale gelmişse, bu bir bizim bilgisizliğimizden hem de dinimize karşı ilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Bakın bir olay olduğunda müdahale var mı dinde? Var. Ama senin imanın nispetinde var. Her kim diyor bir münker gördüğünde ne yapsın? Müdahale etsin. Senin bu müdahale şeklin imanının da göstergesi. Senin imanının kaç okku olduğunu senin o müdahale ne yapıyor? Gösteriyor. Peki bizim müdahalemiz nerede? Allah'la, peygamberle, dinle alakalı olan hiçbir meselede bizim müdahalemiz yok. Davetimiz dahi Birisi kader senin namazını veya bir hareketini, bir sözünü gördüğünde tersine gitmişse niye böyle namaz kılıyorsun, niye şöyle ediyorsun derse bir şeyler başlıyor. O da doğru dürüst cevap veremezsen adam o yanıya gidiyor, sen de bu yanıya gidiyorsun. Biz ormanda gidiyorduk böyle ayı çıkarsa şöyle deriz, böyle deriz, kovalarız. Bir ayı yavrusu çıktı, fişt, hepimiz bir tarafa dağıldık. Davet öyle basit bir şey değil, ilim ister. Karşıdakini kaçırma değil, doğruyu anlatma. Ona hakikati kucağına güzelce altın tepside götürmeyi ister. Maalesef bugün bunu en güzel başaran kim? Bidat ehli. Altın tepside en güzel tavırları takınarak bütün insanlığa batıl olan dinlerini en güzel şekilde anlatıp öğretiyorlar mı? Neredeyse dansör tutacaklar yani. Yakında o da gelecek. Şimdi kutlu doğum haftasında dönenler, edenler, müzikle yakında bu tayfayı de. katarlarsa hiç şaşırma. Bunu beceriyorlar. Peki doğru olanı, doğru ilimi anlatan insanlar var mı? İnşallah vardır. Varsa bu kadar bidat neden rahatlıkla işlenebiliyor ve doğru gündeme getirilmediği için bu insanlar çok rahatlıkla kimseden çekinmeden ne yapabiliyor? Mesela o gün Yaşar kardeş bir şey atmış. Ben de izledim. Bizati kendisini dinledim. Ya diyor ki şimdi zevatın birisi kardeşim diyor. Kandiliniz mübarek olsun. Ya olmaz böyle şey diyor. Kandil bir ışıktır, bir mumdur. Geceniz mübarek olsun. Meyracınız mübarek olsun böyle ki Kandiller asıl asla diyor, asıl da diyor maksattan çıktı diyor şimdi. Adam bir yerde doğru söylüyor, <gülüyor> bir yerde yanlış söylüyor. Tesbiti şöyle doğru. Osmanlı'da hep tarafa ne asarlardı, kandiller asarlardı işte bugün kandil. Ya yani şimdi yeşil ışık asıyorlar minareler A bak ya bugün kandilmiş, ışık yanıyormuş yani ne olacak şimdi? Şimdi insanlar da böyle anlıyor diyor. Halbuki diyor Kadir gecesi şu gecesi ne giyse aynı diyor değil. Kadir gecesi farklı. Yani onu reklam olarak gösterip öbürlerini yanında yediriyorlar. Kadir gecesi farklı. Ah, tamam. Ama öbür geceler bunlara ne ister? İspat ister. Akşamüstü dükkana bir çocuk geldi misvak alıyor. Bir hadis söyledi. E i̇lk defa duydum böyle. Nerede dedim. Hadis dedi bir e şöyle dinleyelim. Çocuk hemen telefonunu açtı. Şimdi artık akıllar telefonda ya. Açtı açtı yok bir şey çıkmadı. Sonra bana gösteriyor. Hadis zannettim. Bir program gösteriyor. Bu nasıl? Bilmem dedim. Ha o zaman bir bakayım. Ha. Şimdi bu oldu mu? Bu kaynak değil. Açtım işte Samsung marka telefonda falan programda bir yazıydı. Bu kaynak olur mu şimdi? Olmaz. Adamın biri dükkana geldi. Bir gün bir hadis söyledi. Benim çok hoşuma gitti ama ilk defa duydum. Dedim bu ne? İşte ben de Ete da Cuma'ya gittim. Cuma'da hoca kürsüye çıktı. Sohbet ederken bunu söyledi. E dedim ben şimdi bunu gidip sohbette anlatsam. Birisi ki nerede? Dükkana bir adam geldi. Ete da bir Cuma'ya gitmiş. Cuma'da hoca hutbede bunu söylemiş. Bu kaynak oldu mu? Olmadı. İşte bidatlar da böyle rahatlıkla ne yapıyor insanlara? Giriyor. Mesela akşamla yatsı arasında kabir nur namazı veya evvabin namazı diye iki rekatta bir selamla ne yaparlar? Yaşlılar hep namaz kılarlar. Şimdi bunu uyduran, insanlara sokan adam ölürken itiraf ediyor. Neden yaptın diye buna soruyorlar küfede bir alim. Ve diyor o vakitlen diyor o vakit arası çok kısa. İnsanlar camiye yatsıya gelmiyor. Yani akşama geliyor yatsıya gelmiyor. Ya da şey yapıyor, ben de sırf bunu aradan kaldırsın, ibadet etsinler diye böyle bir namaz uydurdum diyor. Ne için uydurmuş? Hayır için. İnsanları hayra sebep etmek için. Halbuki diyor, kim şu bizim işimizde emredilmeyen bir iş yaparsa nedir? Mertuttur. Maalesef kardeşler, bidat ehlinde kibir var mı? Var. Büyüklenme, ayrılık, cedel, kendi dediğini diretme, hakkı inkar. Bakın bir bir, bugüne kadar imanla alakalı mukaddeme geçtiğimiz dersleri bir şöyle gözünüzün önünden geçirin. Adam şimdi kabir azabını inkar ediyor. Kitap ve sünnette kabir azabına inanmak imandan mı? İmandan. Şimdi bir bidat ehliyle berabersiniz. Adam diyor ki böyle bir şey yok. Sen diyorsun ki ben Müslümanım ben kabirde azap vardır yoktur dinim bana söylemese ben zaten ne yapmam bilmem. Kur'an'da Rabbim böyle diyor Resulü sünnetinde böyle diyor dediğinde karşıdaki tutuyor akli olarak Allah'ın verdiği e, o fıtri hasletlere giderek sana getiriyor birçok e, akli şeyler getiriyor. İşte Adem'in gününde ölenden şimdiki ölen, kıyametin kopma saatinde ölen, işte bunların azabı şöyle mi, böyle mi? Şimdi akli olarak getirilen bir şey dinde vahiy olur mu? Dehre sövmeyin, değiliz benim. Zamana sövmeyin, zaman benim iş İş bitiyor. Yani ölen için artık zaman diye bir şey yok bitmiş. O kavram Ne yapıyor? Kalkıyor. Zaman sadece yaşayanlar için olan bir şey. Ama maalesef bir bidat ehli bir şey söylediğinde muhakkak ona inanan, onu kabullenen, onu hayata geçiren insan ne yapıyor? Çıkıyor. Ama hak olanı o batılın girdiği yere anlatana kadar körerek, deveye hendekatla daha rahat edersin. Onu kabullenmek, o karşıdaki insana ne kadar zor geliyor. Veyahut alalıtlar insanlara kafir diyen, kendi ilkelerine göre insanlara Müslüman diyen birine doğruyu ne kadar anlatırsan anlat, hala sana davetçi gözüyle değil, ne gözüyle? Yargılayıcı ve e, kadı gözüyle bakıyor ve sertlikleri hala ne yapabiliyor? Devam edebiliyor. Ne anlatırsan anlat, o giren bir bidatla bakıyor. Halbuki dinimize baktığımızda gelen vahyi öğretiliş şekli al bunu istediğin gibi anla istediğin gibi anlat istediğin gibi hayata geçir yok Allah Azze ve Celle ne diyor indirdiğimi tebliğ et. Diyor. onların arasında indirdiğimle hükmet onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor yani anladığın gibi Kafana göre bakın birçok ne var Allah seni affetsin neredeyse gibi birçok ayetler var. Niye? Ne için inmiş bunlar? Onun için Allah subhanahu ve teala bizim ameli ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu bize Resulü ile ne yapmış? Öğretmiş. Sahabe ona ne yapmış? Tabi olmuş, talim etmiş. Bir namazı düşünün. Evlere şenlik bir namaz kılma şekli var Muhammed ümmetinde. Doğru mu? Kimi esas duruşta böyle durur, kimi böyle durur, kimi böyle durur, kimi elini kaldırır, kimi kaldırmaz, kimi barnağını sallar, kimi sallamaz, kimi bacağını birleştirir, kimi ta böyle açar, kimi ayağını birleştirir, kimi birleştirmez, kimi çocuğu öne geçirir, kimi çocuğa namaz kıldırmaz. Çeşit çeşit cemaat durma şekilleri. Ya bu kadar farklı mı namaz kılma? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cibril diyor, şu Kabe'de geldi. Üç gün bana namazı talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız diyerek tek birden selama kadar namazı ne yapmış? Öğretmiş. Öyleyse birisi benim namazım oluyor mu olmuyor mu sorusunu hiçbir zaman ne yapmayacak? Sormayacak. Peygamber Aleyhisselam'ın namazına bakacak. Şablon belli. Değil mi? Orada nasılsa o da namazı ne yapacak? Öyle kılacak ki Allah indinde kabul olunan namaz olsun. Ama gel gör ki insanların en çok yani böyle çoğunlukta namaz peygamberin namazı mı? Yoksa birilerinin namazı mı? Hangi namaz? Çok değişik. Peki hangisinin geçerli olması, yapılması, umumen insanların uygulaması gerekir? E peki biz kime tabiyiz? Şimdi herkes salavat getiriyor, hatta öyle bir ezan okunuyor. Şafat ya Resulullah ediyor, adam böyle ediyor, bir şeyler ediyor. Yani birçok şeyleri koymuş, her şeyi peygamberden öğrenmeye çalışıyor ama peygamberin namazını kılmıyor. Bu nasıl bir iş? Biz neye talibiz? Rüyamda şunu gördüm, bunu gördüm, peygamberi gördüm, bana şunu yaptı, şöyle nasıl gördün? Zenci birisi diyor, fotel şapkalı diyor, sakalı yok, buyuğu yok. Peki peygamber nasıl gözükmesi lazım? Aleyhissalatü vesselam. Beni göre, beni görmüş gibidir diyor. Yani şekli, şemali neyse aynı şekilde ne yapması? Görmesi gerekir. Yani öyle bir hale gelmişiz ki bugün Dine iftira eden, yoldan çıkmış, Allah'ın dininde, Resul'un sünnetinde sapık dediği, dalalet ehli, cehennem ehli dediği insanların sözleri, amelleri bugün maalesef bizim dinimiz haline gelmiş mi? Gelmiş. Ve bunları çağrıldığında, çığırtkanlık yapıldığında icabet edilmiş mi? Edilmiş. Ediliyor mu? Ediliyor. O günlere toplanılıyor mu? Toplanıyor. Hak olana toplanıyor mu? Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Geçenlerde birisi geldi dükkana. Böyle beş kişi geldi. Koku istediler. İşte akşamüstü böyle karanlık bir zamandı. Buraya gelecektim ben de. Böyle ikram ettim. Buyurun dedim. Ut istediler. Yok yok koklamayalım dedi. İşte iftar edeceğiz, orucumuz bozulur. Diyor. Allah Allah. Koklayınca öyle mi? Evet. Ya ben de kokucuyum. İki gün sonra Ramazan. Şimdi insanlar gelecek. Ben şimdi bunlara koklamayın diyemem. Hani bilmeyen insan var. Ben de yeni duydum dedim. Yani koklamanın orucu bozduğuna dair bir rivayet biliyor musunuz? Evet dedi hadis var dedi. O hadis alabilir miyim? Dedi şu an aklımda değil falan filan biraz zorladım dedim kaynağını isterim ben. Sonra bir tanesi dışarıya çıktı adam şeyhmiş öbürleri müritmiş. Müritler dedi ki sen dedi şeyhimizi yordun yani müşkül duruma düşürdün falan. Olur mu öyle şey dedim ya burada insanlara ben orucunuz bozulur dediğimde onlar bana dese ki neye göre bozulur hoca. Biz ilk defa dedik ben de dükkana beş kişi geldi bunlardan biri şeyhmiş o söyledi desem kimi de dedim. Anca sofise de gar dedim yani sofise takmaz. Neyse bunlar çıktı, Şeyh içeriye girdi, Mülükleri girmedi. Dedi onların yanında söylemek istemedim. Bu bana ilham edildi. Öyle miydi? Evet, ilham edildi. Bana Allah ilham etti. Dedi. Tamam. Eyvallah dedim. Ama bu seni bağlar. O sana ilham edilmiş, bağ edilmemiştir Bağ ilham edilirse bakarız. Dedi. Bize ilham edilenler kayıt altında, Kur'an'da, sünnette, hadis kitaplarında geçerli dedi. Adam bana onların yanında söylemedim dedi. Hani riyaya da düşmesine bile adam öyle bir hal aldı ki böyle seyitmiş kendisi. Şimdi bu insan toplumda rağbet ediliyor mu? Ben bunu onurlu kılarsam dini yıkmak için ona yardım etmiş. Bu en basit örneklerden bir tanesi. Onu orada ne yapacaksın? Ezeceksin. Ama ezerken de tabi dikkat edin. Hadisçinin tarih kitaplarında yazıyor. Bir tanesi bidat çıkaran hadis uyduran bir adamın meclisine gidiyor. Adam sohbet ettikten sonra ayağa kalkıyor ve diyor ki bu adam yalan söylüyor diyor. Onun anlattığı ravi benim. Ben böyle bir hadis Rivayet etmedim diyor. Hoca kalkıyor. Ben bunun gibi diyor ki kaç tane gördüm Ahmed'im diyen. Bu diyor atın bunu deliği dışarıya diyor. Herkes dövüyor orasını burasını kırıyor. Asıl alim olanı dışarı atıyorlar. Yani insanlar öyle hale gelmiş ki hak ehli dışlanır. Batıl ehli ise kucaklanır hale gelmiş. Yani doğruyu duymaya duymaya insanların doğru damarları da hani ardamarın patladı derler ya insanlara hiç utanma kalmadı diye. insanlarda da doğruluk damarı artık ne yapmış? tıkanmış, kalmış. Doğruyu alacak bir yol ne yapamıyor, bilemiyor. Her türlü sahtekarla, yalancıyla, bidat ehliyle yani ayrılan insanlarla, küfür ehliyle, dalalet ehliyle insanlar bir araya ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Ama hak ehliyle bir araya ne yapamıyor? Gelemiyor. Bakın şimdi bu ortamı gelin sahabe dönemine taşıyalım. Allah onlardan razı olsun. Rabbimiz kitabında, Resulü sünnetinde o sahabenin öv övüldüğüne, cennetlik olduğuna dair ve Allah'ın razı olduğuna dair birçok ayet ve hadislerle ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Kuru kuruya mı birinden Allah razı oldum diyor. Ha? Ne yaptı o insanlar? Gelen vahyi sorgulamadılar. Gelen vahyin üstüne söz söylemediler. Seslerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ne yapmadılar? Yükseltmediler. Sözüne söz söylemediler. Bakın Ömer Radiyallahu Han'ın bazı şeyleri var fiilleri. Hudeybiye anlaşmasındaki çıkışını hatırlıyor musunuz? Görünüşte Müslümanlara hakikaten zarar verici bir anlaşma gibi değil mi? Ne yaptı? Ey Allah'ın Resulü, Allah hak değil mi? Hak. Bu din hak değil mi? Hak. Sen bizim Resulumuz değil misin? Evet. Neden imza alıyorsun bu anlaşmayı Anlaşmanın başında bile Muhammed Allah'ın Resul'dur yazısı yok. Onu bile ne yaptılar? Sildirdiler. Sonra kime gidiyor? Ebu Bekir'e. Ona da aynı sözleri söylüyor. O da sukut edince Ömer'in aklı başına geliyor. Anladım ki bu bir vahit. Hemen başını örtüyor. Başına bela gelmesinden, lanet inmesinden koruyor. İşte anlayış bu kardeşler. Vahye tabi olma neymiş? Bu. Ömer radıyallahu anh diyor ki din diyor bir analozi bir örneklendirme veya böyle test etme değil. İşittik, itaat ettik dinidir diyor. Öyle şunu yaparsam şöyle olur. Bana fayda verir mi, vermez mi? Öyle bir şey yok. Doğru mu, yanlış mı? Sorgulama yok. İşittik, itaat ettik. Bitmiştir. Sen sorgulayan, onu inkar eden senin o vahide şüphe altına atacak sözleri dinlemeye kulağını verirsen hem kulaksız hem dinsiz kalırsın. Sen gelen vahiy sorgular anlamaya çalışmaz, birilerinin dilinden anlamaya çalışırsan dinsiz kalırsın. Bir gün Adana'ya sohbete gittim, sohbette soru faslına geçtik. Bir tanesi soruyor: Hocam, sen Bukhariye Müslüman e sohbetinde sahih dedin diyor. Evet dedim. Bak kitabın dedim üstünde ne yazıyor? Sahi hari, Sahi Müslüm. E orada yazmakla oluyor mu? Ben yazmadım mı Allah'ım? Öyle yazıyor. Ama dedi içinde dur. Ben buraya bir şey sokmadım. Ben itham etmedim. Senin bildiğin var mı? Böyle sokulan. Yani insan sözü, vahiy olmayan. İşte var diyorlar. Ya var mı? Bak burada yazıyor bir tane göster. Yok. Ondan sonra başladı. Keçi gelmiş. İşte yatağın altında ayet varmış. Yemiş. Adım ne dedim? Zeki. Oradan bir kağıt yırttım. Al keçi şunu bir ye dedim. Zeki. Sen şimdi ne yaptın? Hadi yemiş kabul edelim. Yedirecektim ama arkadaşların yüzünden yemedi. Yemiş kabul ettik. Peki dedim Zeki. Bir kağıt daha aldım. Bunun adı Zeki'dir. Zeki bir kağıt yedi. Yazdım. Zeki dedim şimdi aynı yazıyı iki tane şey yazıyor. Kağıt. Sen birini yedin. Şimdi Zeki kağıdı yedi. Ne oldu? Zeki kağıdı yedi. Keçi geldi. Bir kağıdı yedi. Yani keçi geldi. Ayeti yiyince keçinin yemesiyle ayet mi oldu yani? Ortadan mı kalktı? Bu nasıl bir mantık? Bir tanesi böyle bir sözü atıyor. Herkes bunun arkasından ne yapıyor? Gidiyor. Ve bunun akabinde oluşturulan şu. Vahide eksiklik var. Hadislerde şaibe var. Bak keçi gelmiş yemiş. Nerede bu hükümle? Ya keçi gelmiş bir kağıt yemiş ya. Peki nerede bu göster? Duymuş. Oradan buradan duymuş. Tabi bizim arkadaşlar hemen bir şey okumadı ama bir yerde sen göstermişsen hemen açtılar İbn-i şeyin İbn-i Mace'nin yedinci cildinden. Vallahi billahi tallahi işte. Kitabı da ben sattıydım onlara. Her yer var. <gülüyor> o hadisin ora bembeyaz. Ya baskı basmamış. Yani normalde baskı çıkmasın en az 8 ya da 16 sayfa boşluk olur ana atlamayla. O sayfa yok. Hadis. Buradaydı diyor. Vallahi ben silmedim dedim. Bul dedim. Bulmazsa yok. O hadis orada diyor. O zaman çıkar. <gülüyor> hadis yok. Hadis de ispat edemedi ama ben sana söylüyorum tamam o oradaydı ama silinmiş. Nasıl silindi bilmiyorum. Allah'ın takdiri. Ama bakın onun peşine düşüyor keçiymiş. Ya neyi ispat edecek? İşte insanlar vahyin peşine bu merakla ne atmıyor? Düşmüyor. Anlatmak istediğim bu. İnsanlar bir insanın masumiyetine inanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile insanlıkta masum değildi. O da bir kuldu. Ancak vahide masumdu. Ama bugün bakın öyle taife var ki hala imamlarına ne diyorlar? Masum diyorlar. Ve buna masum kabul etmeyene kafir diyorlar mı? Diyorlar ve ot hala öyle insanlar var ki Muhammed ümmetinden kendilerini kabul ederek hala ne diyorlar biz Kur'an'a uyarsa alırız hadisleri peygamberin sözlerini uymazsa ne yapmayız almayız hala bu insanlara kulak veren sözleriyle amel eden dine bu şekilde bakanlar yok mu çok halbuki Allah Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor o size neyi getirmişse alındır. Kim o? Peki ona o getirdiğini veren kim? Bu vahyi cibrinle gönderen Allah Azze ve Celle değil mi? Kitabında o nefsinden, havasından konuşmaz demiyor mu? Temiz olanlardan başka sonra dokunamaz demiyor mu? E sen nasıl bu vahiye inanmıyorsun da inkara gidiyorsun da veya insanların kafasına şüphe atarak kendi sözlerini kendi pis düşüncelerini insanlara atıyorsun. İşte Ramazan ayı geliyor ömrümüz varsa. Dört tane zubik, akılsız, din düşmanı, oruç tutmak istemeyen, oruçtan bir haber olanlar başlayacaklar. Bak, imsak vakti. Baba bak, bak diyor, boğaz içinde diyor. Baba diyor, nasıl çizgileşiyor, çıkıyor şimdi katın birine, alıyor kamerayı, güya fecirin doğuşunu çekiyor. Veya bir tane var çubukta cinli birisi var. Cinleri mi görüyor ne yapıyor? ışık görüyor onlardan. Hah diyor fecir doğdu diyor. Veyahut batarken de hemen bir binanın arkasına geçiyor. Bak diyor güneş battı açın diyor. Ya güneşin doğması batması bunlar hepsi Allah'ın emrindedir Güneş bugün veya dün senin kafana göre batıp çıkmıyor ki. Doğru mu? Bunun bir neyi var? Bir hesabı var. Allah'ın sana bir öğrettiği bir şey var. Geliyor sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü bana namazın vakitlerini öğret. Saat sekizde sabah kıl, on bunu mu kıl diyor. Ne diyor? Bir ölçü var. Sabah namazını kıldığında şu şu diyor. Namazı ilk kıldığımızda kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak vaziyetteydi diyor. Bunların fecri anlattığı zamana bir bakın. Güneş neredeyse tepenize doğacak zamanda. Doğru mu bu şimdi? He? Allah böyle diyor diyor. Doğru söylüyor adam. Adam sünneti kabul etmiyor. Sünnet Kur'an'a uyarsa alırım diyor. E sen bu pis düşünceye sahip bir adamın senin kafana nerede ne hile atacağını nereden biliyorsun? Bir kulak verdin ne? Başka bir yerde ne yapıyor? Arızalar bir bir bir, bir ne yapıyor? Gelmeye başlıyor. İmamların masumluğunu iddia eden insan Ramazan ayında hayırlı bir kadın oruç tutabilir diyor. O ne oğlu? Bidat oğlu mu? Onun fetbalarına bakın. Kulak verenlere bakın. Adam meal tercüme etmiş. Mealinde ne diyor? O münafık diyor. Ama geldi de yüz çevirdi diyor. Ya böyle bir tercüme olur mu ya? Ama onun inancında o Böyle bir Kur'an yok. Fatıma'ya diyor Cibril geldi gitti geldi gitti onda 17 bin ayet var. Sizin Kur'an'dan bir tane ayet yoktu Sırf böyle bir ayet tercüme ediyor ki sen de böyle bir tercüme mi olur dediğinde ne diyecek? E olmazsa demek ki bu Kur'an doğru bir Kur'an değil. değil. Böyle bir ayette olmaması gerekir. E böyle ki ben de böyle tercüme ettim diyor. Adamın niyeti sinsiliği nedir? Çok farklı. Ama Muhammed ümmetiyim deyip de Kabal Pazar'a maç tutar gibi birilerini tutar da onların fikirlerine onların şeylerine gitti mi demek ki insanın dini elde ne yapıyor gidiyor. İşte hadisin kıymetini buradanlayın. anlayın. Fakat İslam'ı yıkmak için ona ne yapmışsın? Yardım etmişsin diyor. Yani onu onurlu kılarsan ona taraftar olursan onun sözlerini, fikirlerini yayarsan, sen de aynısın. Yani bugün tekfirci birinin liderini getirip şuraya koymaya gerek yok ki. Ona kulak verip de imansız olan bir tanesini, gönül vereni şuraya getir, hepimizi ne yapar? Tekfir eder gider. Yani bir kulak verdin mi? onun düşüncesi, fiili nerede? Burada. Burada da ona kulak veren varsa, onu da yanına ne yapar? muhakkak alır götürür onun için hastalıklar nasıl insanı yıkarsa fikri hastalıklar da vardır bunlar bidatlardır bunlara kulağınızı ne yapacaksınız ıkayacaksınız yapma denilen bir şeyi dinde ne yapmayacaksınız yapmayacaksınız bakın sapan taşıyla uğraşan birini gördüğünde ne diyor sahabe arkadaşı canciğer görürsen bir daha selam vermem. Hastalanırsa ziyaretine gelmem. Ölürsen cenaze namazını kılmam çünkü sen Ali Selatü vesselam'ı nehiyetli bir fiili işliyorsun diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hiçbir zaman bidat ehli insanı hayra çağırmaz. Ehli bidat insanlara tamamen zarar verir. Tamamen ehli sünnetin etini yer. Bakın, ehli sünnet alimlerini her zaman bidat ehli kötülemiştir. Doğruyu anlatın. Bazı sapık fikirli insanlar baş. He, sizin hocalarınız söyle bakayım. Sen İbn Teymiye'yi sever misin? Ha, bak, o, onu talebesinde. Ya ne var bu alimlerde? Akideden başka ne anlatmış bu insan? Seni açılmamış, uçurmamış, her türlü sapkınlığını atmamış, götürmemiş. Allah birdir. Allah'ın isim ve sıfatlarını anlatmış. akideyi gündeme ne yapmış? Getirmiş. Diğerlerine bakın. Her türlü pis fiili anlatırlar. Hiç kimse onları ne yapmaz? Eleştirmez. Bakın İbni Teymiye kitabında, külliyatında Allah semadadır demiş. Allah göktedir demiş. Allah arşa istiva etti demiş ve bunu delilleriyle anlatmış mı? Anlatmış. Açın şimdi eylül Sünnet itikadı diye anlatılan kitaplara... Allah semadadır diye müşriktür diyor. Açın bakın ehl sünnet diye anlatılıyor. Tasavvuf kitaplarında Allah Azze ve Celle her şeye benzetiliyor. Şimdi hangisi sapık? He? Hangisi insanlara zarar getiriyor? Hangisi insanları e, dine iftiraya götürüyor? Düşünün doğru gündemde değilse o zaman... Batıl gündemde ise batıl ehli sevilir, hak ehli ne yapmaz? Sevilmez ve öz dininde garip hale düşer. Aynen ilk İslam'ın yayıldığı zamanlar gibi. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte ehli bidatın gıybeti yani onların teşrihi, çarşı çarşı, pazar pazar anlatılmasının gıybet olmaması, Hak'tan olması Ehl-i Sünnet'in imanında budur. Yani onların gıybet olmaz. Onların hali her tarafta ne yapılacak? Anlatılacak. Hani bazen sohbetlerde işte falan oğlu, filan oğlu, şöyle böyle diye kitaplarından alıntı yaparak söylüyoruz ya. İşte arkadaşlardan bazıları diyor ki, hocam diyor tamam Hakk'ı anlatıyorsunuz ama e, bu seferde alimleri gıbet ediyorsunuz, etini yiyorsunuz. <gülüyor> Hayır. Ehl-i Sünnet itikadının maddelerinden bir tanesi, Fırkayı dallı olan insanları, Müslümanları anlatma, onlara ne yapma? Uyarma, onların batıl fikirlerinden insanları nedir? Uzaklaştırma. Geçen hafta mesela sapıklardan Ebul Ala Mevdu diye anlattık. Neden? Adam Allah'ın Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne yapıyor? Apaçık inkara seni gönderiyor. Veyahut Bukhari-i uydurma ...dese tamam kabul... ...senin demenden uydurma olmaz... ...ama öyle kaideler koyuyor ki... ...hadisi eleştiriyor... ...metin tenkidine gidiyor... ...peygamberi yalancılıkla suçluyor... ...onu aklamak için... E, ...muhaddisleri yalancılıkla suçluyor... ...sonra akabinde... ...kendi kaydesini koyuyor... ...öğretmeye çalışıyor... ...hadis ne kadar sahih olursa olsun... ...raviler ne kadar sika güvenilir... ...olursa olsun... Akla ve mantığa uymadıkça alınmaz diyor. E ahmak, ahmak. Yani biraz sapık. E, bunu söylediğinde ya, tamam bu eşharinin akidesi der ne yaparız? Geçeriz. Ama buna gelene kadar neden İbrahim Aleyhisselam'ı aklamak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yalancı diyorsun? Sen bir peygambere yalancı dediğin zaman sende din iman diye bir şey kalır mı? Peygamber Aleyhisselam'ı yalancılıktan güya kurtarmak için neden Bukhari'ye Müslüme yalancı diyorsun? Bukhari Müslüme yalancı dediğinde peygamberini aklamış mı olmuş oluyorsun? Yani akıllarıyla güya kendilerini bir yere geldi zannediyorlar ama o akılları onları doğru cehennem derekesine ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi soruyorum, Mevdudi sapığının kitaplarını okuyana ne verir Mevdudi? Bugün şu toplumda bakın harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz veya toplumda birçok sapık insanlar var. Birbirine Müslüman demeyen, ayrılan, kendi kendine böyle ayrı kotu gibi yayılan bizim bir keçi vardı. Sürüyü bırakır bırakır dağanta tepelerine taşın çıkardı. Müslümanları bırakıp ayrı ayrı giden, cemaate uzak duran, cemaati bölmeye çalışan keçiler de öyledir. Koyunları peşine taktığımı parça parça üç beş götürür. Aynı onun gibi. Bakın Mevdudi'ye oturun, Dört Terim diye bir kitap hemen hemen bütün sapık fırkalar okur. O sapık fırkalara bakın, tekfir ettikleri bütün noktalar Mevdudi sapının hayatında vardır. Parlamenterdir, milletvekili olmuştur, Pakistan anayasasını yazmıştır, kadınlar emir olur diye fetva vermiştir. Ama millette oturup okurlar, tam tersine onun görüşlerine göre ne yaparlar? Hareket ederler. Halbuki şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Yani sapık olan birisi sapkınlığını size oturduğunuzda, kalktığınızda, hiç konuşmasan bile kitabını okuduğunda otomatikmen onun her pisliği kimdedir? Yani düşünün bir şiir kitabı okursanız bile o şiirde anlatılmak istenen sizin hayallerinize ne yapar? Yer. Bir masal kitabı okudunuz gece rüyanızı bile etkilenmişsiniz o masal iyi ise iyi kötü ise kötü kabussa kabus ne yapar? Süsler. Sapık fikirler de nedir? Böyledir. Hele hak değilse şeytan direksizin ne yapar? Beyninize onu enjekte eder ki Allah muhafaza. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim bidat ehlinden her türlü bidattan uzak duracağımız gibi bidat ehlinden de ne yapacakmışız? Uzak duracağız. Durabilecek misiniz? İnşallah. Ben ticaret yapıyorum. Bizim en güzel kazançlı günümüz ne gün hanıca? Bidat günleri. Olur mu? Kandil günleri oldu mu? Bizim hacı bayramı Allah böyle. Demek ki kandiller bundan seviliyor. Ticareti bol ama dini <gülüyor> çok kötü. Yani insanları da bu yönünü cazip hale getiriyorlar. Başka bir zaman gelmeyen insanlar kandil diye ne yapıyorlar? Akıl değil. Doğru bir şey değil. Allah bizlere hayır versin. Peki Bidatların, Bidat ehlinin yani bu kadar söz söyledik. Bu kadar revaçlı olması, güçlü olması davetlerine insanların bu kadar rahatlıkla düşmeleri, icabet etmelerinin altında ne yatıyor? Sayar mısınız? Bizim davet Bizim davet Birincisi ilim eksikliğidir. İlim olsa ne yapacak? Hayır. Doğruyu yanlışı ayırt edecek. Yani bir adama getirip de Biberi domates diye satabilir misin? Bilmiyorsa. Kör bile yemiyor. Ben paraları veriyorum tek tek bakıyor. Bu 100 lira diyor bu 200 lira. Nasıl anladın lan diyor. Hocam burada şu şu şu var diyor. Ulan ben bakar gözden yiyorum. Sen nasıl kör gözden yemiyorsun? Ha, para olunca öğreniyor bak. Peki dil olunca niye öğrenmiyorsun? Ben anlamam hocam kafam kalın diyor. Merkez bilir şurası bilir. Niye sen bilmiyorsun arkadaş? Sana bilmen gereken şeyi bilmen gerekmiyor mu? Yani köyün imamını mı çağıracaksın sana şu şu şu olacak diye? Yok. Allah hepimize hayır versin. Birinci eksik ilim. Kaynağından ilmin öğrenilmemesi. Kaynağına inilmemesi. Soruyorum şimdi Müslüman olarak hanginizin evinde Kur'an hep olması gerekirdi? Tabi Asıl vaziyette örülü kapalı değil okunun vaziyette kaynak olarak o Kur'anı anlatan Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini ihtiva eden tabi böyle süslü dursun yani şurada şöyle şekil olsun diye değil okuyarak koyduğunuz kaynak kitaplarınız var mı? Varsa sammisiniz dininizden sammi insanlarsınız. Eğer yoksa yani dininizden sammi insan değilsiniz siz. Ha yeni İslam'a girerseniz kabul ederim. Ama yeni değil de Müslüman olduğunuzu iddia ediyor da Peygamber Aleyhisselam'ın bir kitabı yoksa kaynak olarak sözlerini, dinini anlatan bu samimiyetsizliğin ve her türlü bidata kucak açmanın nesidir? Bir emaresidir. İlim olacak ki sen ondan ne yapacaksın? Doğruyu görerek uzaklaşacaksın. Şimdi sen yoksun. Senin hanımın ona bakacak ki doğruyu görecek. Senin akraban, senin çocuğun, evine gelen birisi doğru kaynağa bakacak ki ne yapacak? Ha bu dinde yok. Ben bundan uzak durayım o zaman diyecek. Kim anlatırsa anlatsın. Ben bundan ne yapayım? Uzak durayım diyecek. Ama kaynak yoksa ne yapacak? Biz akideyi anlatırken bazı bir tanımlar yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Akide kelime manasıyla sıkı sıkıya tutma, yakalama, parçalanmamak üzere birleşme manasına geliyor. Umumun anladığı akideyi anlattığımızda neydi? Kaynağını haktanla, batıldanla olduğunu bakmaksızın kalbini bağladığı her şey. Ehl-i şünnet akidesi dediğimizde Kavram neydi? Kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alıp üzerine hiçbir söz bina etmemeydi. İşte bu da ancak ilimle olur kardeşlerim. Kur'an ilmi öğreneceksiniz. Bak bugün burada ders vardı ne güzel Arapça. Hoşunuza gitmedi mi? Ne kadar zevkli geçiyordu? değil mi? İslami ilimlerin hepsi böyledir. İlim ettikçe insanın zevki, şevki, gayreti ne yapıyor? Artıyor. Evet. Demek ki aynı şekilde aleyhissalatü vesselamın sözleri de ne yapılacak? Öğrenilecek, dinlenilecek, hayata geçirilecek ki bidatlardan hem kendimiz korunacağız hem de neslimizi ne yapacağız? Koruma yoluna gideceğiz. Sonra bunlarda Birincisi ciddiyet gerekir kardeşlerim. Sabır gerekir. Kur'an ve sünnet ilminde ciddi bir ciddiyet, saygı, e edep bunu hayata geçirirken de buna karşı ne yapmak gerekir? Bir ciddiyet gerekir. Lakaytlık hiçbir zaman dinde nedir? Kişiye fayda vermez. Bakın bizim kaybettiğimiz önemli noktalardan bir tanesi bu. Mesela İmam Malik Allah kendisinden razı olsun veya sahabeden örnek verelim. Kendisi bir hadis naklettiğinde Allah Resulü böyle dedi diyor. Yarım saat yutkunuyor, kızarıyor, bozarıyor. Bu, bunun gibi, bu şekilde, bu manaya yakın söyledi diyor. O kadar e, ne yapıyorlardı Allah'tan? Korkan insanlardı. Tabiinden i̇mam Malik bir hadis nakledeceğinde ne yapıyordu? diyor, En güzel elbiselerini giyiyor. Koku sürünüyor. Diş çöküyor. Kıbleye doğru dönüyor. kıpkırmızı oluyor ve ne yapıyordu? Ağır ağır vakarlı bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözlerini ne yapıyordu? Naklediyordu. Peki bugün onlar aramızda onurlu mu? Dua ediyor muyuz? Bakın saygı gösterdiler. Saygıyı ne yaptılar? Hak ettiler. Allah bize demiyor ki ona saygı göster. Ama biz kendiliğimizden saygı göstermeyi, ona saygı duymayı, dua etme ihtiyacı hissediyor muyuz? Niye? Çünkü Allah için çalıştı. Nefsi için çalışmadı. Adım duyulsun diye ne yapmadı? Çalışmadı. Onun için kardeşlerim hak için çalışan, hakka davet eden insanları Allah sever. Ve sevdiklerine de ne yapar? Sevdirir. Öyleyse her türlü bidattan, bidat ehlinden, ateş ehlinden, dalalet ehlinden, söz, düşünce, davranış olarak kendimizi ne yapacağız? Soyutlayacağız. Soyutlayın bak ne oluyor. İnanın o kadar rahatlayacaksınız ki birçok külfetten ne yapacaksınız? Kurtulacaksınız. Mesela Ezan okunuyor. Ne yapıyorlar? Şimdi doğru olan ne? Karşılaştırıyorsunuz şimdi. Hadis ne diyor? Ezan okunurken kelimeleri ne yapın? Tekrar. Tekrar. Tekrarlayın. Sonra vesile evet. yok. Bir bidat tehni yanında oturuyorsunuz. Onun yaptığını yapacaksınız. Doğru yok sizde. İlim etmemişsiniz. Ezan okunuyor. Allahu Teala <gülüyor> Azizallah Şefaat <cari> şey. <gülüyor> Var mı hareketler? Ne bunlar? Doğru mu? Bakın bidat ehliyle beraberseniz sizde de hak yoksa batıl otomatikmen ne yaptı? Dili verdi. Her meselede böyle böyle. o eskiden derlerdi ki biri namaz kılarken erkekse ellerini böyle yapıştırmışsa ha bu nenesinden namaz kılmayı öğrenmiş derlerdi. Niye? Kadınlar elini Namazda gitti mi ne yaparlarmış? Yere yapıştırlarmış. Gerçi erkeğin de kadının da namaz kılma arasında bir fark yok. yok. Ama ne derlerdi? Böyle. Kızsa ellerini böyle kaldırsa ha, bu dedesinden öğrenmiş namaz kılmayı. Veya ilk defa namaz kılıyorsa bir adam akşamın önce sünnetini sonra ne yapar? Farzını kılardı. Niye? Akşamına hangisi önce kılınır? Farzı. He? Farzı. Emin misin? Hatta üç de kılmaz, dört kılarlar. <gülüyor> Neyse almayacağım, karıştırmayacağım kafalarını. İlk derdep böyle bir yanılgılar ne yapardı? Olurdu. Sonra talim ede de insanlar ne yapardı? Öğrenirdi. Yani ilim geldiğinde ve talim edildiğinde insanlar ne yapıyor? Alışkanlık haline geliyor. Mesela naslarda erkek çocuğun buluğa ermesi en son nedir? 14'tür. Ama yedi yaşında namaz kılma ne var? talim var orada. Demek ki 7 senede ancak bu bir alışkanlık, bir talim, bir şey ne yapabiliyor, girebiliyor. Öyleyse bunlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Her türlü sapkınlıktan, dinimize iftiradan kaçınmak istiyorsak, ehli sünnete iftira etmek istemiyorsak, dinimizi seveceksek, dinimizi hayatımıza geçirmek istiyorsak ilim edeceğiz, amel edeceğiz, ona davet edeceğiz. Her türlü gelecek bela ve musibete de ne yapacağız? Ağlamayacağız. Caz yapmayacağız. Kendi neslinden bile, kendi fırkandan bile sana saldıran muhakkak ne yapacak? Muhakkak olacak. Muhakkak iftira atacak bir şey. Ama sen hakka çalışıyorsan, ne yaparsa yapsın, her şey ona ya burada, ya da ahirette ne yapacaktır? Dönecektir. O yüzden siz hak ehli olmaya bakın. Eğer hakka çalışırsanız Allah da size yardım eder. Eğer hakkı bırakır da kendi nefsinize, kendi şeyinize düşerseniz Allah sizi götürür. Kimi getirir? Sizden. Daha hayırlı insanları getirir. Onlar hakka ne yapar? Davet eder. Sen de böyle bakarsın. Bunlar olacak mı? Bu meclise gidilir mi? Bunlarla oturur mu? Söyler durur Ama biz yolumuza devam eder dururuz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşheden la ilahe illa ente Estağfuraki ve tuğbili Elhamdülillahi Rabbil Alemin